Rabb zetnî âlim ve fâhim ve alpâtnî bil la ma ve la Sohbetimizin konusu İslam'da aile, evlilik ve bu evliliği sonlandıran boşanmalar hakkında olacak. Yüce Rabbimiz cümlemizi hayırdan nasiplenmeye muvaffak eylesin, her türlü hayırı yapmayı, her türlü şerden uzaklaşmayı nasip müessler kılsın. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hucura Suresi'nde ya eyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unthe. E insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ve cealnakum şu'ûben ve kabâilen li ta'ârefû. Sizi kavimler, kabileler şeklinde birbirinizden ayırdık ki birbirinizi tanıyın. Birbirinizi bilin. Bilinmeniz için kabilelere ayrıldınız. Adlarınız, sanlarınız, olduğu memleketleriniz oldu, künyeleriniz oldu, soylarınız oldu, aileleriniz oldu. Ülkeleriniz oldu, devletleriniz oldu. Bu esasen insanları birbirinden ayrıştırmak için değil, insanların birbirlerini tanımaları için bir is bir isim nimetidir. Bir isimlendirme ni'metidir. Ancak bu ayrımları, kabileleri, kabilelere ayrılmayı, ülkelere ayrılmayı, soylara, soplara ayrılmayı bir ayrıştırıcı bir özellik olarak görürsek, değerli kardeşlerim, bu insanlık alemi için iyi neticeler vermez. İslam toplumu için iyi neticeler vermez. Uzun lafın kısası, Allah bizleri Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler vesaire bir takım kavimler olarak yaratırken birbirimize üstünlük taslayalım diye değil, birbirlerimizi tanıyalım diye, felanca kimmiş, hangi kabiledenmiş, neredenmiş, soyu sopu neymiş, bunu bilelim diye bu kavimler, kabileler yaratılmıştır. Yoksa felanca felancıdan üstündür demek dinimizin emirlerine aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır, sünnete aykırıdır. Özellikle bu hastalığa düşen bazı kavimler İsrailoğulları gibi Allah'ın seçilmiş kulları olduklarını düşünen İsrailoğulları gibi bazı kavimler bu konuda haktan şaşmıştır, haddi aşmıştır ve yapmış oldukları diğer hatalar ve günahlarla birlikte zaman zaman helak olmuşlar, dünyada azaba çarptırılmışlar, Aza, ahirette de azaba çarptırılacaklardır. <gülüyor> İnne ekremekum indallahi etkakum <gülüyor> Muhakkak ki sizin üstünlük sebebiniz, üstünlük vesileniz Allah'a yakın olmanızla ilgilidir. Allah'tan hakkıyla korkmanız ile ilgilidir. Allah'a karşı sevgili olmanız ile ilgilidir. Saygılı olmanız ile ilgilidir. Allah'ın emirlerine riayet edip etmemenizle ilgilidir üstünlük. Üstün olan kişi takvaca Allah'a en yakın olan kişidir. Namazına, niyazına, orucuna, zekatına Allah'ın diğer emirlerine ayet eden kişi Allah katında üstündür. Rengi, ırkı, milliyeti, cibiliyeti ne olursa olsun. Allah bizim kavmimize, soyumuza, sopumuza, kıyafetimize ait olmuş olduğumuz aileye, ülkeye bakmıyor. Allah kalbe bakıyor. Allah kalpte sevgisi yuva yapmış mı, yer edinmiş mi? Orada Allah'a Allah'a karşı bir saygınlık ifadesi beslenmiş mi? Buna bakıyor. O yüzden sizin üstün olanınız kavimce, kavmiyet, kavmiyetçe üstün olanınız değil. Zengin olanınız değil. Soylu soplu, asil olanınız değil. Sizin üstün olanınız Allah'tan hakkıyla korkanınızdır takva ya erişenlerdir. Değerli kardeşlerim, işte bu şekilde üstünlük vesilesini Hocam mikrofonu bir kapalı galiba. Kapalı mı? Hatta tamam, kapalıymış. Kapan, ha, tamam, teşekkürler. <gülüyor> bu şekilde değerli kardeşlerim, ayeti <gülüyor> kelimede Allah'ın indinde üstün olan kişilerin bu tek ve en önemli özelliğini saydıktan sonra diğer konumuza geçeceğiz inşallah. Yine esas aile ve boşanma konusuna geçmeden önce şu ayeti kerimeyi de aktaralım. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Allah'ın ayetlerinden biri de Allah'ın varlığına Delil olan birliğine, azametine, hikmetine, büyüklüğüne, ilahlığına, rablığına delil olan, onun üstünlüğünü arz eden, gösteren, buna işaret eden olgulardan, unsurlardan biri de Allah'ın sizi yaratırken eşlerinizi de kendi nefislerinizden yaratmış olmasıdır. Yani her varlığı Allah kendi cinsinden eşiyle birlikte yaratmıştır. İnsanın insanlardan eşi vardır. Hayvanın hayvanlardan eşi vardır. Bunların hepsi birer nimettir. Ve bu da böyle olması, bunun böyle olması Allah'ın varlığına delalet eder. Bitkilerde de bu vardır değerli kardeşlerim. Hatta madde aleminde de bu vardır. Eksi artı kutuplar vardır. Bunların konumuz olmadığı için bunların detayına girmeyeceğim. Ancak kısaca bilelim ki eşlerimizin var edilmesi kadın için erkek erkek için kadının var edilmesi yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. لِتَسْكُنُوا ileyha. Niçin yaratmıştır bu eşi? Onda sukunet, huzur, itminan bulasınız diye. Evet, eşler birbirlerinde huzur, sukunet bulurlar. Eşler, beşeri ihtiyaçlarını helal yoldan kendi aralarında Allah'tan gelen bir nimet olarak gidermek suretiyle huzura ererler, sükunete ererler. Gözleri dışarıda olmaz. Evet bu da işte Allah'ın ayetlerindendir. Ve ceale beynekum meveddeh. Eşleriniz ile aranızda bir ilgi yaratmış olması... Yani kadının kocasına olan sevgisi, muhabbeti, kocanın karısına olan sevgisi, muhabbeti, ilgisi Allah'ın yarattığı bir duygudur, bir histir. Bu his olmayabilirdi değil mi? Ama Allah var etti. Biz nimetler içerisinde olduğumuz için bu nimetlerin farkında değiliz. Düşünebiliyor musunuz? Duygusunu yitirmiş bir insanla karşı karşıya gelsek deriz ki ya be herif be adam odun mu kesildin taş mı kesildin, hiç mi duygun yok? Hiç mi merhametin yok? Hiç mi hissiyatın olmaz senin? Deriz değil mi? Demek ki duygunun olması, hissin olması, sevgi muhabbet, saygı merhamet duygularının İnsanda var olması Allah'ın yaratmış olduğu bir delil olarak, bir ayet olarak yaratmış olduğu önemli, en önemli nimetlerden biridir. Zira bu duygu olmasaydı aile olmazdı. Bu duygu olmasaydı hiç kimse çocuk beslemezdi. Çocukları ancak biz sevgi, merhamet, şefkat duyguları var olduğu için onlara merhamette bulunuyoruz onları yetiştiriyoruz değil mi? bu duygular Allah'ın yaratmasıdır değerli kardeşlerim ama bazı insanlar Allah'ın yaratmış olduğu bu fıtri özellikleri bozmak suretiyle buna müdahale etmek suretiyle bir şekilde kendi fıtri yapısını baskılamak suretiyle maalesef bu duygulardan nasibini hakkıyla alamamaktadır. İşte bu duygular azaldıkça ailelerde bozulmalar, boşanmalar meydana gelmektedir. Çocuklar evlerden kaçmaktadır. Aileler tarumar olmaktadır. Medeniyetin, devletin, milletin temel taşı olan aileler maalesef iç acıcı olmayan bir duruma sürüklenmektedir. İşte Allah'ın yaratmış olduğu fıtri kodlar üzerinde hayat sürmedikçe bu olumsuzluklar devam edecektir değerli kardeşlerim. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتِ اللi قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ <gülüyor> Allah'ın yaratmış olduğu bu şeylerde ibret alan, düşünen kavimler için Dersler vardır değerli kardeşlerim. Allahu Teala eşleri birbirine nimet olarak yaratmıştır. Ve her nimetten hesaba çekileceğiz. Bununla ilgili Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ min نَفْسُ وَاحِدًا Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten kadı ve koca, erkek ve dişi olmak üzere tek bir nefisten iki Farklı, beşer. E, yaratan, Yüce Allah'tan korkun. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Tek bir nefisten insanı yaratıp, daha sonra insanın eşini yaratan Allah'tan korkun. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا ve bu erkek ve dişiden birçok erkekler, adamlar ve birçok kadınlar yaratan yüce Allah'tan hakkıyla korkun. وَاتَّقُوا اللّٰهَ bihi تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامُ Kendisiyle yardımda, yardım talebinde bulunmuş olduğunuz, ismini anarak yardım talebinde bulunmuş olduğunuz, Yüce Allah'tan korkun. Vel erham yine akrabalarınızın hakkına, hukukuna uyma konusunda Allah'tan korkun. Eşlerinizin hukukuna, çocuklarınızın hukukuna, komşularınızın hukukuna ve özellikle anne babanızın hukukuna, haklarına riayet etme konusunda Allah'tan korkun. Bu işin hakkını verin. Hata yapma, yapmayın. Allah'ın istediği gibi davranın. Allah'ın istediklerini bu konuda yapın. İnne kana kâne aleykum rakîba. Unutmayın ki Allah sizin üzerinizde mürakabede bulunmaktadır. Sizi kontrol altında bulundurmaktadır. Her yapmış olduğunuz iş, söylemiş olduğunuz söz, Murakabe altındadır. Ağızdan çıktığı andan itibaren artık o kayda geçer. Bir iş fiiliyata döndüğü andan itibaren artık kayda geçer. Bunlardan Allah asla gafil değildir değerli kardeşlerim. Aile hayatının kurulması, insanların toplumlar olarak barış ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri zürriyetlerin uygun ortamlarda yeşerebilmeleri, ahlaken ve bedenen olgunlaşabilmeleri için aile şart ve bu aile evlilik ile kurulmaktadır. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Allahu Teala evlenmeyi de Kur'an'da emreder. Şöyle der: O en kihul ayame min kum, salihin min ıbadikum sizden Aranızdaki bekarları kölelerinizden de cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Yani köleniz var, bekar ki bu asırda köle yok ama olduğu asırlar olmuştur. Allahü Teala'nın bu konuda emri var. Çocuklarınızı hatta kölelerinizi dahi evlendirin. İyikonu fukara yugnihumullah min fadli. Eğer çocuklarınız evlendirmek istediğiniz gençler insanlar fakir iseler Allah onlara kendi fazlından vermek suretiyle onları zengin kılacak kendi kendilerine yeter hale getirecek onların nimetlerini rızıklarını yaratacak var edecek onları sefil aç susuz muhtaç bırakmayacaktır. E hocam şimdi bazı evlenmeler var. İnsanlar e, işleri yok. Maaşları yok. Evlenmekten korkuyorlar. Bu nasıl olacak? Demek ki bu insanların parası pul olsa evlenecekler gibi bir takım sözler işitiyoruz. Ancak değerli kardeşlerim bu sözlerin bir hakikati yok. Neden? Er rızkü alallah. Rızık Allah'a aittir. Ancak bu rızık Dört dörtlük olmayabilir. Bu rızık yani illaki de her insanın son model arabası olmasına gerek var mı? illaki villalarda daire yüksek yerlerde oturmasına gerek var mı? İllaki de efendim her öğün e, nimetlerin en güzellerinden yemesine gerek var mı? Hacet var mı? Biz imtihan oluyoruz. Kimimiz biraz orta halillikle kimimiz zenginlik ile kimimiz fakirlik ile imtihan oluyoruz. Biz aza kanaat etmediğimiz için gençlerimiz bu konuda e, işim yok, aşım yok, evlenmem diyor. Halbuki samimiyet ile sokağa çıksa, çarşıya, pazara gitse, müsait olan işi tutsa, yapsa, çalışsa, iş ayrımı yapmasa hiç kimsede işsizlik problemi kalmaz. Ama yapmıyoruz biz yani. Bu iş bana bana göre değil ya. Ben ben kimim ya? Ben şuyum buyum. Ben şimdi bu işi yapar mıyım? 10 tane iş teklif ediyorsunuz. Hiçbirini kabul etmiyor. Neden? Ya bana göre değil. Ben daha böyle masa işi, rahat iş istiyorum. E herkes masa işi yapsa bizim ağır işlerimizi kim yapacak? Zaman zaman biz de çok ağır işler yaptık. Yani. Amelilik yaptık. ırgatlık yani. yaptık. E olacak. Yani rızkını arayacaksın. Böyle İmtihan alıyoruz, cennette yaşamıyoruz. Çalışmadan yok, çalışacağız. Ancak bu insanlar maalesef e, lüks bir yaşam süremeyeceksem boş ver evlenmeyeyim diyorlar ve geç yaşa kadar bekar kalıyorlar. 30 yaşına kadar, 35 yaşına kadar bekar kalanlar var. 40 yaşına kadar hatta evlenmeyenler var. Bunlar aşırı korkular. Allah'a güveneceğiz ve rızkın azına da çoğuna da şükredenlerden olacağız kanaat gösterenlerden olacağız değerli kardeşlerim. Evet. Değerli müminler, kadınlarla evlendikten sonra iyi geçinmeyi Yüce Rabbimiz Kur'an'da bize şöyle emrediyor. Ya eyyuhel lezine amenü ey iman edenler la yehillü lekum en terithun nisa'a kadınlara baskı yapmak suretiyle Onlara huzursuzluk vermek suretiyle onları boşanma talebine sürüklemeniz size helal değildir. Şunu döveyim baskı yapayım da gitsin mahkemeye boşanma talebinde bulunsun. Bu helal değildir. Buna iyi davranmayayım, kötü söz söyleyeyim, aşağılayayım, onurunu kırayım, izzetini cedeleyeyim. Bu da gitsin boşanma talebinde bulunsun, o bulunursa bulunduğu için nafaka talebinde falan bulunmayacak. Malımdan bir şey eksilmeyecek gibi duygularla düşüncelerle kadınlara baskı yaparak gerek maddi gerek manevi baskılar yaparak onların boşanma talebiyle mahkemelere gitmelerine sebebiyet vermeyin. Veya eşlerine beni boşarsan bana yapmış olduğun şu altınları sana veriyorum veya babamdan kalan şu araziyi sana veriyorum gibi bir takım teklifler yapması için onlara baskılar yapmayın. Allah-u Teala'nın emri. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ O anlatmış olduğumuz bölümdü. اِلَّا اَيَّتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ancak onlar bir fuhşiyat içerisinde, kötü bir iş içerisinde, arsızlık, namussuzluk içerisinde olursalar işte o takdirde onların boşanmalarını talep edebilirsiniz. Wa ne bil ma'rûf. Onları onlara güzellikle davranın, onları onlarla güzel geçinin ve onların güzel geçinmesi için gerekli ortamı hazırlayın. Yemekten, içmekten, giyinmekten, barınmaktan, korunmaktan ve sevgi ihtiyacına kadar her türlü ihtiyaçlarını onlara verin diyor Allahu Teala. F'ın kerih tumuhun fa'asa antekrahu şeyan ve yaj'al Allahu fihhi khairan Eşinizden, eşinizin bir yönünden eğer nefret ederseniz, onu kerih görürseniz, kötü görürseniz, umulur ki Allah o eşinizde. Sizin seveceğiniz bir takım özellikleri de var eder Yaratır O bir takım güzel özellikler için Onun kötü yönlerine sabredin diyor allah Teala Güzelliklerinden, iyiliklerinden Hizmetinden, dostluğundan, samimiyetinden vesaire Faydalanmak için Bir takım kötü huyları varsa O huylara sabredin Sabredin Şu huyu var Şöyle şöyle güzellikleri var, şöyle şöyle iyilikleri var ama şöyle bir huyu da var. O yüzden ben bunu sevmiyorum. Demek yanlış. Yani bir insan dört dörtlük olamaz. Her yönü artı, her yönü e, yani çok güzel olamaz. İnsan beşerdir, şaşar, eksiği vardır. İyi yönleri için kötü yönlerine sabretmemizi Yüce Rabbimiz bizlere işte bu şekilde tavsiyede bulunuyor. Değerli kardeşlerim Yine yine boşanmakla ilgili şu hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La <gülüyor> yafruku mu'minun mu'mineten in kariha minha hulukan radhiya ahra." Bir mümin bir müminek kadını eşi eşi ise onu durup dururken boşamasın. Bir ahlakından bir ufak yanlışından dolayı onu boşamasın, eğer onun bir ahlakından davacı olursa, başka ahlaklarını da muhakkak sever. Bir zararı varsa onun başka yönlerden sağlamış olduğu birçok karlar vardır değerli müminler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebgadul helali ilallah talaq Allah'a en kötü gelen helal, boşanmadır buyuruyor. Allah boşanmayı helal kıldı ama, Allah, Allah Allah'ın indinde bu en kötü helaldir. En kötü helal. O yüzden bu en kötü helali sıkça e, kullanmamak lazım değerli müminler. Yine Peygamberimizin hadis-i şerifinde şöyle buyurulur İnna Allahu Azze ve Celle <gülüyor> Bu hadisi şerif her ne kadar Zayıf Zayıf da olsa senet olarak Zayıf da olsa Değerli kardeşlerim Mana olarak istifade edilebilir Allah Sık sık kadın değiştiren Ceşnici erkeklerle Sık sık koca değiştiren Ceşnici kadınları sevmez Bu hadis zayıftır ancak manasından istifade edilebilir. Yine değerli kardeşlerim, boşanmayla ilgili şöyle bir hadis daha var. Eyümemraetin sa'alet zawciha talaqan fi gayri basin fe haramun alayha raihatul cenneh. Hangi kadın ki bir geçerli mazereti sebebi olmadan eşinden boşanma talebinde bulunursa cennetin kokusu ona haramdır buyrulur. Yine, değerli müminler, bir hadis daha var, ezan da yakın, o hadiste aktaracağım. İnne iblise yada'u arşahu alelma, iblis arşını, tahtını su üzerine koyar, ثumme yebathu serayahu, daha sonra kumanda ettiği askerlerini gönderir, feednâhum minhum menzileten fea'azamahum e, fitneten, göndermiş olduğu bu askerlerin ona en yakın olanı dünya üzerinde fitne çıkaran, en çok fitne çıkaranlardır. Karı koca arasını bozanlardır. Yeci'u ahaduhum feyakul onlardan, şeytan askerlerinden biri gelir ve der ki fealtu keda ve keda ben şöyle şöyle yaptım, şöyle fitne çıkardım, karı koca arasını efendim ayırdım der. Ve Ma san'ate şey'en. Öbür der ki sen bir şey yapmamışsın. Qala thumma yaci'u ahaduhum feyaqulu Ma teraktuhu hatta farraktu beyne beynehu ve beyne imra'atihi. Der ki ben karı koca arasını bozdum der bir tanesi. Hani öbürü fitne çıkardım diyor. Öbürü ona diyor ki sen bir şey yapmadın. Biri geliyor diyor ki ben karı koca arasını bozdum diyor. Kale <gülüyor> şeytan der ki ona feyudunihi minhu ona yaklaşır. Ve yekulu ni'me Sen ne güzel bir askersin der şeytan ona. Yani karı koca arasını a sen ne güzel askersin der. Evet değerli kardeşlerim. İşte Ailenin bozulmasına sebebiyet veren bu boşanmalar dinimizde hoş görülmeyen bir meseledir. Toplumumuzun temel taşlarını sarsan acı bir gerçektir. Maalesef bir takım istatistiklerde boşanmaların maalesef bazı illerimizde yüzde otuz beş %40'a kadar vardığı ortaya konmaktadır. Boşanmaların %10 gibi bir kısmı evliliğin iki, ilk 2 iki ayında meydana gelmektedir. Yani 2 ay insanlar birbirine sabredemiyor. Severek alıyor, düğün yapıyor, masraf ediyor. 2 ay içerisinde yüz evlilikten 10 evlilik boşanmayla neticeleniyor. Burada bir problem var demek İnsanlar neden evleniyorlar da sonra iki ay içinde boşanıyorlar? Demek ki insanlar evliliklerinde aradıklarını bulamıyorlar. Hanım eşinden aradığını bulamıyor, eşi hanımından aradığını bulamıyor. Bir takım kavgalar, geçimsizlikler, rol kavgaları, ben önce olacağım, sen önce olacaksın, ben lider olacağım, sen lider olacaksın, sen suçlusun, ben haklıyım gibi bir takım suçlamalarla, bir takım sabırsızlıklarla bir takım ihanetlerle bu kutsal beraberlikler maalesef sona ermektedir. Ama bunun tek ilacı tabii birçok ilacı var ama bu bütün ilaçların tek adresi, tek cümlesi şudur. Biz insan olarak, beşer olarak, Müslüman olarak Allah'ın emirlerine riayet ederek eşlerimizle kendi aramızdaki hukukumuzu düzenlemiş olsak, bu boşanmalar çok az seviyeye iner. Çok az seviyeye iner. Binde bir. Binde bire iner. Yüzde, yüzde kırk, yüzde otuz beş nerede? Evvelden biz çocukken felanca felancayla boşanıyormuş dediği zaman öyle bir korkardık ki nasıl olmuş ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah! Şaşıp kalırdık. Ama şimdi bakıyorsunuz, ekmek su gibi normal bir hale geldi değerli kardeşlerim. O yüzden Allah'a dönmeye ihtiyaç var. Allah'ın hukukuna razı olmaya ve hukukuna göre ailelerimizde muamelede bulunmaya ihtiyacımız var. Yüce Rabbimiz cümlemizin ailesine huzur nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü fitneden, fesattan... Biri eylesin ve ahru da wana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu alal nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi Değerli kardeşlerim bir duyurumuz var. Tekirda Bayrak eee Bayraklı veya Bayraktar e, Kur'an kursunun inşası yapımı için e, yardım talebinde e, bulunuyor müftülüğümüz. Dolayısıyla hepinizden ee, bu yardımları talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yardımınızı kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.